بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورا منفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا يهلكنا من اتقوا الله قد ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس طعوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا من ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس طعوا الله وقولوا قبلا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يتئ الله ورسوله فقد فاز فزا عظيما أما بعد فاستغل حديث كتاب الله Ve hayra el-hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l-umuri muhtefatuhu ve kullu muhtefetin bid'ah ve bid'atin dalalah ve kullu dalaletin fi'nar thumma ba'd. Değerli kardeşlerim, Siyer dersimizin 44. bölümü ve 93. dersini inşallah göreceğiz. Bu haftaki konumuz Yahudilerin etmesi ve ben nadır Nadr yani nadır oğulları diye bilinen Yahudi kabilesinin sürgün edilmesi konusu var. Ancak bu konu uzun olduğu için ikiye böldüm. Allah nasip ederse yarısını yani konunun tamamını inşallah haftaya tamamlayacağız. Geçen hafta Bildiğiniz gibi bir maune ve reci hadiselerini görmüştük. Buralarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok değerli sahabeleri şehit edilmişti. Hem de çok büyük bir hiyanetle oyuna getirilerek. Size o hadisleri anlatırken de söylemiştik. Onlarla ilgili bir hadislaha var. Onu da söyleyeceğim inşallah. Yani bu kurralarla ilgili. O bir ma'une de şehit edilen katledilen bu Müslümanlar kurralar gündüzleyin, oru gündüzleyin odun toplar ve ashab ashabı suffe'ye o odunları parasını tasadduk edildi mi? Yani odunu topluyorlar satıyorlar ondan sonra ashabı suf. Ashab-ı suf fakir. Ashab-ı suf. Ali Sina'tü'l İslam'ın mescidinde, Mescid-i Nebevi'de barınan dışarıdan gelmiş orada yatıp kalkan fakir, fukara ama aynı zamanda ilim için, din için gelen insanlar. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescidinde duruyorlar, ondan istifade ediyorlar, dini öğreniyorlar, Kur'an talimi yapıyorlar vs. Bunlara, bu gariban insanlara bu Hı. ilim talebelerine e, tesadduhta bulunuyorlar. Şehit edilen bu kimseler. Enes Ebni Malik radiyallahu anh rivayetle Aleyhissalatü vesselam Aleyhissalatü vesselama Birtakım insanlar geliyor Bu hadis Müslümde rivayet ediliyor Bunun benzeri hadisleri size söyledim ama Bu hadisi yeni söyleyeceğim inşallah ee, Aynı konuya işaret edelim. Bir grup insan geliyor Diyor ki Bize bir takım insanlar gönder Yani bilen kimseler bize Kur'an'ı öğretsinler, sünnette öğretsinler diye talepte bulunuyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'da. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da ensardan 70 kişiyi görevlendiriyor. Kendilerine Kur'a denilen kimseler. Yani Kur'a demek Kur'an'ı iyi okuyan, hafız, iyi bilen kimselere denilen. Onların içerisinde Enes, radıyallahu amcası, şey dayısı Haram adında bir adam daha var. Bunlar hadiste anlatıldığına göre Kur'an'ı okuyorlar, onu tedrisat ediyorlar. Yani ne anlama geldiğini öğreniyorlar. Ve gündüzleyin gündüzleyin su taşıyor, su getiriyorlar. Mescide koyuyorlar. İnsanların istifade etmesi için. Odun topluyorlar, satıyorlar ve sattıkları o manla ashabı suffeye yiyecek satın alıyorlar. Onlara tasadduk ediyorlar. Böyle değerli insanlar, böyle kıymetli insanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da onları gönderiyor bu değerli kimseleri. Hem demiştik ya. Eğer Hazreti Aleyhissalatu vesselam gaybı bilseydi bu değerli ashabını göndermezdi. Ama Allahu Teala'nın takdiri gereği olan oldu gaybı bilmediği için, başlarına gelecek şeyi bilmediği için ki Allah Azze ve Celle bildirmedi ona, gönderdi ve onlar Allah Azze ve Celle onları katına şehit olarak aldı. Nihayetinde o malum olan kabileler geçen hafta bahsetmiştim Er-Ri'l, Zekrevan, El-Lahyan adındaki kabileler onların karşısına çıkıyor ve hepsini de daha yerlerine ulaşmadan, yani tebliğ edecekleri öğretim, öğ eğitim yapacakları yere ulaşmadan hepsini şehit ediyorlar. Onlar da diyorlar ki e, şehit olmadan önce Ey Allah'ın bize bizden e, Nebine haber ver. Bizden Nebine haber ver. Biz Allah Azze ve Celle ile karşılaştık ve ondan razı olduk. Allah Azze ve Celle ile karşılaştık ve ondan razı olduk. Buna haber ver diye e, bunlar dua edince, hani daha önce de söylemiştim ya, bununla ilgili bir ayet geliyor. Ve ayette de onların Allah Azze ve Celle ile karşılaştıkları, razı oldukları, Allah'ın da ondan razı olduğuna dair ayet geliyor. Sonra bu ayet-i kerime Allah-u Teala'nın hikmeti gereği e, kaldırılıyor. Yani nesk ediliyor. Ama onların tabi ki fazileti halen devam ediyor. Yine bu mucadele esnasında yani kuralları öldür, e, öldürürken Enes'in dayisinden bahsettik ya haram adındaki sahabe Geçen hafta da söylemiştim. Bir ta, e, bir tane müşrik beni öldüreceği zaman arkadan e, mızrağı sokuyor, önden çıkıyor. Ondan sonra da vallahi fakat fuztu. Yemin olsun ki ben kurtuldum, başardım diyor. Enes'in dayısı. Ara. Öldüren adam da buna şaşırıyor. Ya nasıl olur? Ben öldürdüğüm aldı. Bu diyor ki kurtuldum. Sonra aradan zaman geçince neden böyle söylediğini Arkadaşlarına soruyor. bunlar da diyorlar ki o şehadeti elde ettiği için kurtuldum dedi diyor. Ve onu öldüren adam da netice itibariyle bu olaydan sonra Müslüman öldü. Allah'a emanet olun. Evet. Müslümanlar, kardeşlerim Hicri 4. sene safer ayında yaklaşık 80 kişi 70 tanesi bir rümmâ 10 tanesi de e, Reci hadis, hadisesinde her ikisi de, her iki grupta dini anlatmak için insanlara tebliğ için giden gruplar. 80 kişiyi kaybediyorlar. Ve davet işi, İslam davet işi tehlikeli bir boyuta geliyor. Ama buna rağmen mutlaka bu davetin yerine getirilmesi gerekiyor. İnsanların puta, putlara ibadetten şehvetlere, azgınlıklara taşkınlıklara ibadetten alıkolulması gerekiyor. Bu davetin mutlaka yerine getirilmesi gerekiyor. Nihayetinde devam ediyor. Ama asıl konumuza geliyoruz. Münafıklar ve Yahudiler. Konumuz Yahudilerin sürgün edilmesi ya. Bu olaylar cereyan ede ederken münafıklar ve Yahudiler bu gerçekleşen acı olaylara yani Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından 80 kişilik grubun 80 tane güzide insan kaybedilmesine çok seviniyor münafıklar ve Yahudiler. Ve başlıyorlar cesaret alıyorlar ve tuzak böyle e, hile desilse komplo kurmaya başlıyor. Ve Medine'deki bu Yahudiler, Yahudi kabileleri bilgileri, edindikleri şeyleri, Müslümanların başına gelen şeyleri Mekkeli müşriklerle paylaşıyorlar. Onlara haber savuyorlar yani. İbn-i İshak'ın, Siyerci İbn-i İshak haber verdiğine göre Nadr oğulları Kureyş'e gizlice haber gönderiyor. Aleyhissalatu vesselama eee karşı savaşmalar için. Bu Nadir oğullarının ve diğer Yahudilerin birkaç tane böyle oyunları ve tuzakları var. Aslında çok da emellerine ulaşamamışlar. Onları inşallah eee zikredeceğiz. Önce geriden itibaren söyleyecek olursak Bedir Savaşından sonra bu Yahudiler Bedir'de Müslümanlar zafer kazanınca daha önce de anlatmıştım. Ebu Sufyan'a karşı yardım ediyorlar ve Ebu Sufyan Medine'nin etrafındaki yerlere gelip oralarda savaşmak için yanında bir grup adamla geliyor. Bu Yahudiler de ona yardım ediyorlar Medine'nin içerisindekiler. Sonra da aleyhissalatü vesselam Zeyd İbni Sabit'i şey, Zeyd İbni Harise'yi radıyallahu an onu bundan üzerine gönderiyor. Nihayetinde Zeyd onlara galip geliyor ve Ebu Sufyan yanındaki adamlar her şeylerini bırakıp gidiyorlar. Hatta bol miktarda sevik denilen yani buğday ezmesiyle yapılan bir yiyecek. Kaliteli, güzel Araplarca malum bir yiyecek. Onu bıraktıkları için buna Ee, sevik Harbi Gazvetü Sevik deniliyor. Gazvetü Sevik bu şekilde gerçekleşiyor. O zaman işte o Yahudiler yine Müstlüklere karşı ki onların komutanı Ebu Süfyan'a karşı yardım ediyordu. Bu birincisi. Bariz olan şeylerden. İkincisi Kâbe-i Mükerrem En Nadri. Bu da Nadirli bir Yahudi. Bedir'den sonra bunun da hadisesini anlatmıştım. Bunun öldürülmesini. Evet. Bu da dilini alabildiğince uzatıyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ırzı, sahabelerin ırzı, namusu onların kadınları hakkında yani ağzına ne geliyorsa söylüyor. Şiirler söylüyor vesaire Ondan sonra da hatırlayacağınız üzere ali serratü vesselam onlar onu öldürtürüyor. Evet. Yine bu Yahudilerin iki tane daha kurdukları bir komplo var. Özellikle Nadir oğullarından Ali serratü vesselama karşı suikast girişimi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu onların e, adeti, huyu, alışkanlığı olmuştu. Çünkü geçmişte de peygamberleri öldükle, öldürdükleri için Allah Azze ve Celle açıkça onların peygamberi öldüren bir kavm olduğunu Kur'an-ı Kerim'de ilan ediyor. Bunlardan birincisi Büyük Bedir gazvesinden sonra Aleyhisselatü Vesselam'a karşı e, suikast için Beni Nadır'ın, Nadır oğullarının bir girişimde bulunması. Kureyş'e, Kureyş daha doğrusu, bu e, Bedir'den sonra Yahudilere tehdit dolu bir yazı gönderiyorlar. Diyorlar ki Medine'deki Yahudilere Eğer siz bizim arkadaşımız, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyorlar. Çünkü Hureyş'in içerisinden geliyor ya, bizim adamımız diyorlar. Bizim adamımız da yani Muhammed'le savaşmazsan savaşmazsanız, onu öldürmezseniz filan diye tehdit dolu şeyler yazıyorlar. Yani size geliriz, sizinle savaşırız, kadınlarınızı esir alırız, mahiyetle Nahiyetinde bir yazı gönderiyorlar. Bunu da Ebu Davud e, sahih bir senetle rivayet ediyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından bir kimsenin rivayetiyle geliyor bu hadis. Kureyşli kafirler Bedir e, Harbinden sonra Yahudilere, Medine'li Yahudilere bir yazı yazdılar. Dediler ki Ey Yahudiler siz kılıç ehli ve kale ehli. Yani kaleleri olan, kılıçları olan, silahları olan bir milletsiniz. Bizim adamımızı, yani Muhammed'i elbette ya öldürürsünüz ya da biz şöyle şöyle yaparız. Ve bizimle sizin kadınlarınızın arasına hiç kimse giremez. Yani kadınlarınızı esir alırız. Elde ederiz demek istiyorum. Bu yazı Medine'li Yahudiler'e ulaştığı zaman Nadir oğulları ellerinden gelen hiyaneti yapmak için toplanıyor. Ali Sırat ve İstrama adam gönderiyorlar. Bizim için 30 kişi seç. Yani ashabından 30 kişi de birlikte bize gel. diyor. Onlardan da 30 tane böyle bilgin bir kimse budır onlardan 30 tane bilgin kimse çıkıyor masmansaf e, denilen bir bölge var orada karşılaşmak için Eğer ve onlarda o 30 kişi Yahudilerden gelen 30 kişi Aleyhisselatü Vesselam'a iman ederlerse, tasdik ederlerse, iman etmiş olacaklar. Ee, dolayısıyla da ortalıkta herhangi bir e, anlaşmazlık kalmayacak. Bunu, bu olayı, bu hadisi Abdurrazzak Musannef'inde, hakimde, müstedrekinde farklı bir açıdan şöyle rivayet ediyor. Hafız İbni Hacer'de e, aynı şekilde Şimdi bu gruplar yaklaşıyorlar. Yaklaşınca yani 30 kişi bir taraftan, 30 kişi bir taraftan e, Yahudilerden 3 kişi 3 tane bu bilgin kimse yaklaşınca hiç şey yapmadan, haber vermeden hançerlerini, kamalarını, yanlarını alıyorlar. Çünkü suikast yapacaklar ya. Ali İsrafil'le selam da 3 kişiyle birlikte gelince o 30 kişinin içerisinden 3 kişiyle birlikte gelip gelecek, onu orada öldürecekler. Suikast olacak. Nehat'inde böyle bir komplonunzu diyorlar. Ama onlardan bir kadın kardeşim Müslümanlardan olduğu için hemen haberi Aleyhisselatü Vesselam'a koşarak çabucak haberi veriyor. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam bunların yaptığı tuzağa haber alınca onlarla o grup halinde karşılaşmaktan geriye dönüyor. Ve Allah Azze ve Celle e, diğer peygamberlerini kurtardığı gibi onların elinden Aleyhisselatü Vesselam'ı kurtarıyor. Birincisi bu şekilde. Yani karşılıklı bir e, görüşmeye davet ediliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı. Üç kişi öne çıkıyor. O üç kişi de habersiz e, yanlarına Hançerlen alıyorlar suikast için. Bu olayda Peygamberimize bildirilince karşılaşmaktan vazgeçiyorlar. İkinci suikast girişini E, malumunuz, duymuşsunuz, okumuşsunuzdur. E, Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine bir kaya parçasının yuvarlanmasının istenmesi. Böyle bir girişimde bulunuyor. E, İbni İshak'ın rivayetinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam Nadir oğullarına bizatihi kendisi ve yanında birkaç kişiyle birlikte gidiyor. Niçin gidiyor ama? Onlarla konuşmak için. Ne için konuşacak? Ee, Kilab oğullarından anlaşmalı e, ahitli iki kişi öldürülmüştü. Onu da öldüren geçen haftalarda da söylemiştim Amr İbni Ümeyye Damri adında bir adam. Bu adam bi'ru ma'une olayında 70 kişi öldürülünce arkadaşlarının öldürüldüğünü görüyor. Ondan sonra Medine tarafına yola çıktığında iki kişi bu kabul eden yani bu kurraları şehit eden kabileden iki kişiyle karşılaşıyor. Olayı anlatmıştım da tekrar hatırlayın diye söylüyorum. Bakıyor ki Arkadaşlarını öldüren gruptan onlarla beraber konaklıyor, onları ansız, gafil bir anda yakaladığında ikisini de öldürüyor. Geliyor bu olayı, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a anlatıyor. O da neden öldürdün? Ben onlara ahd vermiştim. Öldürülmeyeceğine, korunacaklarına dair o iki kişiye ahd vermiş, vermişti Aleyhisselatü Vesselam, bunu söylüyor. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam ahit verdiğine göre o Medine'deki Yahudilerle de aynı şekilde anlaşmalı olmuş oluyor. Ahit verilen, kendisine söz verilen bir iki kişi öldürülmüş oluyor. Diyor ki ben onların diyetini ödeyeceğim diyor aleyhissalatü vesselam. Diyet parasının bir kısmını bu Yahudilerden çünkü onların da aynı kabuleyle anlaşması var. Yanlışlıkla öldürüyor adam yani. Diyet parasının bir kısmını Yahudilerden talep için onların yanına gidiyor. Nadıroğullarına. Yanında ashabından birkaç kişi var. Evet. Nadıroğullarına geliyor. Diyeti almak için. Diyorlar ki onlar da Olay anlatınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bakın böyle böyle bir hadise oldu. Bunun diyetini e, ö, ödemek üzere bana yardım edeceksin. Yani bir kısmını siz ödeyeceksiniz. Onlar da ey Ebu'l Kasım biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam'ın künyesine Ebu'l Kasım. Ebu'l Kasım sana yardım edeceğiz. istediğin şey üzere. Sana istediğin şeyi vereceğiz diyor Sonra bir ara bunlar baş başa kalıyorlar. Yani çekilip iken de aralarında konuşmak için baş başa kalınca diyorlar ki siz bu adamı yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam kast ederek eee şu andaki gibi bir durumda hiçbir zaman bulamayacaksınız. Yani çok eee şeysiz, savunmasız demek istiyorlar. Tam öldürmeye su keste hazır bir vaziyette demek istiyorlar. <gülüyor> Dolayısıyla Aleyhissalatu vesselam onların Nadıroğullarının e, mevkisine geldiğinde şöyle duvarın dibine kenara oturmuş bir vaziyette. Evet. Kim diyor? Şu duvarın üstündeki evin tepesine çıkar ve Muhammed'in üzerine taş yuvarlar ve onu öldürür. Kim yapabilir bunu diğer aralarında konuşuyorlar. Onların içerisinden Amür bin Cihayş Ebni Keab adındaki adam ben yaparım diyor. Bunu ben yapabilirim diyor ve hemen evin tepesine çıkıyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın başına büyük bir taş veyahut da kaya yuvarlamak için. Aleyhisselatü Vesselam beraberinde de ashabından birkaç kişi var dedi ki onlardan biri Ebu Bekir diğeri Ömer. Diğeri de Ali Radiyallahu. En değerli insanlar. Tabi onlar bu işi gerçekleşmeden gerçekleştirmeden Cebrail Aleyhisselam olayı haber veriyor. Aleyhisselatü Vesselam hemen kalkıyor, çıkıyor oradan. Başka rivayetlerde geldiği üzere tek tek ashabı da ar arka arka tek tek çıkıyorlar. Onların bulunduğu mevkiden, yani kalelerin içerisinden belki de anlatıldığına göre o kastediliyordur. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biraz gecikince Medineli Müslümanlar Aleyhisselatü Vesselam'ı ve arkadaşlarını aramaya çıkıyorlar. Ve soruştururken nerede peygamber falan diye peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da Medine'ye gelmiş oluyor. Ondan sonra onu biz Medine'de gördük diyorlar. Nihayetinde aleyhissalatü vesselamın ashabı peygamberimizi karşılıyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da bu yapılan komployu onlara haber veriyor. Sonra... Yahudiler bu benim nadir için hazırlanılmasını yani onlara bir savaş yapılacak onun için hazırlık yapılmasını emrediyor bu tuzaktan bu suikasttan da Allah'ın yardımıyla Allah Azze ve Celle'nin kendisini Cebrail vasıtasıyla bu kurtulmuş oluyor bunun gibi birçok peş peşe bu Yahudiler tuzaklar desiseler, komplolar kuruyorlar evet Bu hadiseyi Kur'an'da şöyle işareten anlatıyor. Maide suresinde geldiği üzere Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bu Yahudilerin tuzağından kurtardığına dair ayet kerime şöyle Ya yühellezine ameniz kuru ni'metallahi aleykum Ey eman edenler Allah'ın sizin üzerinize olan nimetini hatırlayın. İzhemme kalmin ebyed sütu ileykum Eyyeb sütu ileykum Hatırlayın ki bir topluluk bir topluluk size ellerini uzatmıştı. Fe keff ve eydihum Allah da onların ellerini sizin üzerinizden çekti. Vettekullah. Ve alallahi felyetemekkelu'l mu'minun. Allah'tan sakının ve müminler Allah'a tevekkül etsinler diyor. Evet. Bu ayet-i kerimeyi açıklarken tefsirle, tefsircilerden Mucahid Abdullah ibn-i Abbas'ın talebesidir bu. Diyor ki, <gülüyor> Yahudiler, Nebi aleyhissirahatü vesselam'a Peygamberimizin üzerine e, duvardan bir böyle taş yuvarlamak e, istedikleri vakit ki aleyhissirahatü vesselam o zaman o diyeti diyet için gelmişti. Yani e, Amr İbni Ümeyye'nin öldürdüğü adamların diyetini anlaşmalı olduğu adamların diyetini almak için gelmişti. O zaman onlar diyor, işte bu Yahudiler komplo kurmuşlardı. Ve aleyhissalatü vesselam da arka arka e, bu komplonun suikastın haberini alınca arka arka geri geri böyle e, onlara bakar bir vaziyette çıkıyor haber geldiği için Cebrail mescidinde. Sonra da ashabından beraberinde olan işte Ebubekir, Ömer, Ali, onlar da çağırıyor ve çıkıyorlar. Bu şekilde onların tuzağından kurtululmuş oluyor. Evet. İbn Cerir tefsirinde et-Taberi bir başka ifadeyle şöyle diyor bu oğulların ileri gelenlerinden Hayy bin Akhtap bir adam var. Diyor ki arkadaşlarına şimdikinden biz bu adamın yani Muhammed'in öldürülmesine daha yakın değiliz. Yani şu an çok yakınız onu öldürmeye. Onun üzerine bir taş parçası veya kaya atın ve onu öldürün diyor. O zaman hiçbir zaman siz şer göremeyeceksiniz diyor. Ve büyük bir kendilerine ait şu değirmen taşı varmış çok büyük. Yani eski değirmen taşlarını mutlaka görmüşsünüzdür. Bu yeraltı şehirlerinde falan çok korkunç büyüklükte oluyor. Yani onu iki kişiyle üç kişiyle kaldırmak falan zor. Onun bir usulü vardır muhakkak büyük kalaslarla falan kaldırılıyordur. Belki de onun gibi bir şey. Yani çok büyük bir değirmen taşını üzerine atmak istiyorlar. Ee, Allah Azze ve Celle de onların elini Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek, onun bildirmesiyle o kavmin elini diyor aleyhissalatü vesselam üzerinden çekti. Yani o suikasti yapamadılar. Bu da <gülüyor> hicretin dördüncü yılında Rabi'l-Evvel ayında. Yani hemen o gelişen olayların e, kurraların şehit edilmesinden hemen bir ay sonra filan gerçekleşen bir hadise. Evet. Bazı rivayetlerde Muhammed bin Meslem'e bunların üzerine gönderiliyor. Ama bu rivayetlerde eee zayıflık söz konusu. O yüzden oraya girmek istemiyorum. <gülüyor> bu Nedir oğulları nihayetinde bu gelişen olaylar karşısında kardeşlerim çıkış için ve yolculuk için hazırlık yapıyorlar. Kaçacak yerleri kalmıyor. Yani çaresiz kalınca Çıkacaklar bunlar. Medine'yi terk edecekler. Ancak e, Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hazırlık yapması, onlara karşı savaş ilan etmesi vesaire neticesinde çıkacaklar. Abdullah İbni Ubey, Esselun, münafıkların başı biliyorsunuz. Her zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkmış, onun düşmanlarıyla birlikte hareket ediyor. Gerek e, Kureyşli kafirlerle gerek Yahudilerle vesaire. Burada da işte Yahudilere diyor ki sakın çıkmayın. Yerinizden oynamayın. Azimkar olun. Sebat edin. Ondan sonra baş kaldırın. Direnin diyor. Biz size yardım ederiz. Arkanızdayız diyor. Bu münafık. Ve yanında birkaç kişiyle birlikte ileri gelen münafıklar. Yani bunları neden din dinliyor Yahudiler? Bunlar aynı zamanda e, Medine'de söz sahibi insanlar. Ondan yani Abdullah ibn Selul dinlenen bir insan. Böyle olunca Yahudiler bulundukları yani Nadır oğullar bulundukları e, mevki terk etmekten imtina ediyorlar. Vazgeçiyorlar. Kendilerine güven geliyor. Çünkü Yahudiler kendilerine onlara yardım edecek. Böylelikle güven hasıl olunca zannediyorlar ki tamam biz e, hani bu işi başaracağız, direneceğiz. Münafıklar da bize yardım eden Nasıl olsa diyorlar. Ee, başlıyorlar. Mukavemet göstermeye, direnmeye. Ve peygamberimize haber gönderiyor. Biz çıkmayacağız yerimizden. Ne yaparsan yap. istediğin şeyi yap. Biz buradayız. Çıkmayacağız diyorlar. Bu olay Müslümanları çok kızdırıyor. Yani bu açık bir e, meydan okuma. Tehdit. Zaten hemen e, yakınlarda büyük bir acı bir olay yaşamışlar. Bir Maune olayı, 70 tane. Ondan sonra ondan önce 10 kişi şehit edilmiş. E, bütün Arap kabileleri onlara karşı e, böyle kavga etmek için, savaşmak için komplolar kuruyorlar, planlar hazırlıyorlar. Bir de Yahudilerin içeriden, Medine'den böyle yapması, anlaşmalı oldukları halde Onları iyice kız, kızdırıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Yahudilerin direneceği haberi gelince özellikle Hayybi İbni Ahtab denen bu Yahudilerin nadir olan, ileri gelenlerinin e, söylediği şey haberi gelince Allahu Akbar diyorlar. Ashabı da Allahu Akbar diyor. Sonra da hemen onlarla savaşmak için kalkıyorlar. Sanca'ya sanca, Ali İbni Ebi Talib radıyallahu anh'a veriyor. Ve yerine her zaman old, genellikle olduğu gibi, her zaman demeyelim, e, Ümmü Mektum, Ümmü Mektum'u amâ bir sahabe biliyorsunuz, aleyhissalâtu da müezzini, onu Medine'ye geri kalanların üzerine yönetici olarak tayin ediyor ve çıkıyor nadir oğullarının mevkisine geldiği zaman bakıyor onlar her zaman adetleri üzere kalelerin içerisine sığınmışlar gene. Kalenin içerisindeler. Ve müminlere gelen Müslümanlara karşı kalelerden taş ve ok atıyorlar. Evet. Ve ağaçlardan, hurmalıklardan, bostanlarıyla da onların içerisinde hareket ederek korunmaya çalışıyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da emrediyor. Kesin şu şeyleri, hurmalıkları. Ondan sonra yakın oraları diyor. Nadiroğulları bunu görünce ey Muhammed sen önceden böyle şeyleri fesat sayardın. Böyle şeyleri yapmayı yasaklardın. Şimdi sen yasakladığın şeyi yapıyorsun diyorlar. Burada da farklı bir komplo var. Yani böyle söyleyerek, aleyhissalatü vesselam'ı bu yaptığı şeyden vazgeçirmek, dolayısıyla da kendi lehlerine çevirmek istiyorlar savaşı. Bu da şeytani bir fikirleri bunlar. <gülüyor> Oysa ki böyle bir durumda eğer insan söz konusuysa, yani bitkilerin, ağaçların, hayvanların hiçbir önemi yok. Ama bugün maalesef insana değer verilmiyor, Hayvana değer veriliyor, ota değer veriliyor, ağaca değer veriliyor. Özellikle bazı yerlerde. İnsana değer yok. İşte burada da aleyhissalatü vesselam bunların ihanetinden dolayı Müslümanların bunlardan kurtulması ve daha fazla zarar görmemesi için bunları can alıcılardan yakalıyor. Kesinlikle şunları. Kesilip yakılmaya başlayınca onlar çaresiz kalıyorlar. Evet, Ebu Davud'un rivayet ettiği rivayette bu olayla ilgili <gülüyor> Peygamberimiz Hazreti Mesulam bir grup eee savaşçı da birlikte onları muhasara ediyor. Sonra bir de Kurayza Yahudileri var. Bir müddet e, bu Nadir oğulları <gülüyor> muhasara ettikten sonra kuşattıktan sonra bırakıyor, ertesi gün şeye gidiyor Kurayza oğulları Onlar da Yahudi ya, <gülüyor> onlarla anlaşma istiyor. Yani. Ahd istiyor. Onlar da anlaşmayı kabul ediyorlar, ahd veriyorlar. Yani ihanet etmeyeceklerine dair. Bu sefer onları bırakıyor, hemen tekrar nadir Nadiroğullarına geliyor. Nadir Nadiroğullarını tekrar kuşatıyor. Yaklaşık bu kuşatma 5 veya altın ünsuruyor. Netice itibariyle bu Yahudiler, Münafıklardan haber beklerken, yardım beklerken, yardım bulamayınca çaresiz kalelerinden aşağı iniyorlar. Sürgün edilmeye razı oluyorlar. Alçalmış bir şekilde, rezil bir şekilde memleketten çıkartılıp def razı oluyorlar. Evet. Evet. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede Allah'ın Rasuline feyden verdiği şey ki sizler onun üzerine ne bir at koşturdunuz ne de bir binit. Yani hiçbir zahmete katlanmaksızın elde edilen mallara savaş e, yapılmadan elde edilen mallara fey deniliyor. Bunu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ayet-i kerime tayin ediyor. Evet. Bunu Aleyhisselatü Vesselam alıyor. Yani bu Nadroğulları, kardeşlerim kalelerinden indiriliyor ve sürülüyorlar. Nereye? Şam bölgesine. Haftaya inşallah onunla ilgili sürgünle ilgili detaylara gireceğiz. Haşr suresi sürgün demek, toplama demek. Orada uzunca bu olay anlatılıyor zaten. Bunlar bu Şam bölgesine çıkartılıyorlar, sürgün ediliyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunlardan alınan ganimet malı olarak feyi iki tane ensarlı, fakir olan ensarlıya dağıtıyor, diğerlerini hep muhacirlere. Hep muhacirlere dağıtıyor. Tabi bu bir maslahata binaen. Onlar da inşallah ileride gelirse soruyeceğiz. Allah Azze ve Celle onları rezil, rüsvai bir şekilde yerlerinden, yurtlarından indiriyor. Ve Şam tarafına sürdürmüş oluyor. Onlar giderken, bu memleketlerinden ayrılırken sadece yanlarındaki bir deve yükü kadar almak için Yani malzemelerinden, eşyalarından, ev eşyalarından bir deve yükü yükleyecekler başka hiçbir şey almayacaklar. Silah ise kesinlikle alamayacaklar. Silahlarını bırakıyorlar. Bir deve yükü ne varsa onu yüklüyorlar. Hatta bazıları evlerini yıkıyor. Ayet-i Kerim anlatacak. Kapılarını söküyorlar. Deveye yükleyebilecekleri kadar yük yüklüyorlar. Ondan sonra da çekip gidiyorlar. Onlardan birkaç kişi Hayber denen, Hayberli Yahudilerin bulunduğu yere sığınıyor. Sonra ileride Hayber'e de bir fetih olacak. Ondan sonra. Ama çoğunluğu bu Şam denen bölgeye sürgün ediliyorlar. Evet. Dediğim gibi bu konu hakkında Kur'an-ı Kerim Haşir Suresi e, bu olayı çok detaylı bir şekilde anlatılıyor. anlatıyor Sahih Bukhari'de gelen bir hadiste kardeşlerim Said İbni Cübeyr'den geliyor. Ee, diyor ki Said İbni Cübeyr e, Abdullah İbni Abbas'a ki onun talebesidir Abdullah İbni Abbas'ın Tövbe Suresi nedir? deyince soruyor Tövbe Suresi diyor, ayıpları açıcıdır diyor. Yani Tövbe Suresi'yle kastedilen münafıklar münafıkların bir bir bir özelliklerini görüyorlar. Tövbe suresinde Allah Azze ve Celle açıyor. Evet. Hatta bir e, zannettiler ki diyor, onlardan hiç kimse kalmayacak hepsinin ayıbını, hepsinin yaptığı yanlışı bu Tövbe suresi açıklayacak zannettiler diyor. Çünkü sadakalar hususunda, savaşı terk etmek, geri kalmak hususunda, aldatma hususunda, bir sürü yalan söyledikleri hususta ara ara bir sürü ayetler geliyor. وَمِنْهُمْ <gülüyor> وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُوا اِذَنْ لِي Onlardan, o münafıklardan bizi, bize izin ver diyenler vardır. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِذُكَ فِي السَّدَقَاتِ Onlardan sadakalar hususunda seni, dağıtım hususunda seni ayıplayanlar vardır. Diye tek tek bu münafıkların yaptığı çirkinlikleri Tövbe Suresi haber veriyor. Evet. <gülüyor> Enfal Suresi ise Ee, soruyor işte e, İbn Abbas'ın talebesi radıyallahu anh Enfal suresi nedir diye. Enfal suresi de Bedir. Bedir'den bahseder diyor. Haşr suresi ise Haşr suresi e, Nadir oğullarının sürgününden bahsediyor. Yani bu eee Beni Nadir'in Medine'den sürgün edilmesidir diyor. Evet. Allah azze ve celle bu Haşr suresinde Şöyle başlıyor. Subhanallahi mafi's semavati ve mafi'l ard. Göktlerdeki ve yerdeki şeyler Allah'a tesbih edendirler. Ta ki ayet kelimenin devamına kadar onu tek tek inşallah haftaya soracağız. Li evvelil hasri ma zanantum e yahrucu sizler yani müminler bile onların oradan çıkmayacağını zannetmişlerdi ama Allahu Teala onların kalbine korku salıyor ve çıkıyorlar. İlk hasır gününü İlk haşir için, yani ilk toplanma, sürgün edilme, şey, ilk haşir toplanma için onlar yeryüzünden, yani bulundukları yerden çıkartılıyorlar. Eğer onlar oradan çıkartılmasaydı, nadir oğulları, oradan çıkartılmasaydı, o zaman Allah Azze ve Celle onlara daha büyük bir, bir azap verecekti. Dünyada onların öldürülmesi ve sürgün edilmesiyle daha şey öldürülmesi ve esir edilmesi şeklinde daha acı bir azap verecekti diyor. Sürgünle kurtuluyorlar ki e, kendi dindaşları olan diğer Yahudiler Kurayza oğulları, Kaynuka oğulları onların sonu çok acı oluyor yani. Kurayza'dan bahsedeceğiz inşallah Hendek Harbi'nden sonra onlarınki çok acı oluyor. Bunlar en azından sürgünle kurtuluyorlar. Evet. Birkaç rivayet var onu söyleyeyim bitireceğim inşallah. İbn Abbas <gülüyor> radiyallahu an diyor ki kim mahşer yerinin eee neresi olduğu hususunda eee şüpheye düşerse işte şurasıdır yani Şam'dır. Şu ayet-i kerimeyi okusun diyor. Huvellezi ahraceledena keferu min ahli'l-kitabi min diyarihim la'awla hasr. <gülüyor> evet. O Allah ki İlk haşir için e, ehli kitabı kastedilen nadir onları memleketlerinden ehli kitaptan kafir olanlar tabi memleketlerinden çıkartandı Resulullah aleyhissalatü vesselam onlara çıkın dediği zaman dediler ki nereye çıkalım yani nereye gidelim aleyhissalatü vesselam ila ardil mahşer mahşer yerine yani burada mahşer yeri işte Şam oluyor e, kastedilen de insanların mahşerde toplanıp haşredileceği yer. Evet. Bir başka rivayette İmam Ahmet'in rivayetinde kardeşlerim Eşşam Eşşamu ardul mahşeri vel munşeri. Şam bölgesi. Yani Şam bölgesi deneyince bugünkü e, Dimeşk e, Suriye'nin başkenti anlaşılmasın. Şam Filistin topraklarını ondan sonra Suriye'nin çok büyük bir bölümünü Ee, Lübnan, belki Ürdün yani çok geniş bir yeri içerisine alan arazi parçasına Şam deniliyor. Burası kastırıyor. Yoksa küçücük bir yer değil yani. Hı. O Şam diyor, toplanma yeri dirilme yeridir. Evet. Yahudilerin e, Şam'a çıkışı, bu toplanma yerine çıkışı kıyamet alametlerinden bir alamettir diyor. Yani kıyametin alametinin yaklaştığının bir göstergesidir ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişi bile nedir? Kıyamet için bir alamettir. Ben ikindi vakti üzerinde ikindi vakti mesabesinde gönderildim diyor. Yani dünyanın sonunun gelmesi, kıyametin kopması bir gündüze benzetildiğinde ki Aleyhisselatü Vesselam ona benzetiyor. Ben ikindi vaktinde geldim diyor. Dolayısıyla akşam vakti batacağına göre çok yakın diyor. Bu adamların yani Yahudilerin de sürülmesi yine kıyamet vaktinin yaklaşmasına bir işarettir diyor. Dediğim gibi beş veya altı gün bunlar muhasara edildikten sonra o yurtlarından çıkartılıyor ele geçirilen tüm malzemelerde e, ganimet olarak, fey olarak daha doğrusu e, muhacirlere dağıtılıyor iki kişi de ensardan iki kişi fakir olanlara veriyor aleyhissalatü vesselam diğerlerini kendisi alıyor ehli şey eee Beytül Mali Evet bu Rabiül Evvel ayının eee içerisinde gerçekleşen bir hadise ama nasip ederse eee önümüzdeki hafta bunun detayına özellikle Haşr suresinin tamamına gireceğiz orada eee detaylı olan şeyleri zorlayacağız. Hazreti Allahu aleyhi ve sellem Allahu ala nebiyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İşradi Allah nim tastaqbir <gülüyor>